Faz namazlarda ve namazın içinde mi dua edeceğiz? Yani dua yeri secdedir derken namazın içinde mi kendimiz için mi dua eder bilir miyiz? Evet. Ali Sattwaslem genelde eee genelde duaları namaz esnasında yapıyordu. Ancak yani bir e, yani bir şey olduğu zaman örneğin Müslümanlar arasında ve veya Müslümanlar ile kafirler arasında bir hadise olduğu zaman Ali (s.a.v.) ne yapıyordu? Nazile buna nazile diyorlar. Nazilelerde ellerini açar ve yahut da cuma esnasında hutbe verdikten sonra veyahut da hutbe esnasında yağmur yağmadığı zaman bazı şahıslar geliyor. Ya Resulallah sen bizim için dua et işte. Yağmur yok, şudur, budur falan derken Ali (s.a.v.) o an için ellerini açar dua ederdi. Bir de Ali (s.a.v.) kunutta dua ellerini açtı. Arafat'ta Ellerini açmış dua etmiş. Bunun dışında bunun dışında Aleyhisselatü Vesselam genelde Rukuda Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı ne yapıyordu? Tazim ve tebcil ediyordu. Sucutta ise ne yapıyordu Aleyhisselatü Vesselam? Dua ediyordu. O zaman sucud esnasında kişi sucuda gittiği zaman Allah'a en yakın olduğu an hangi andır? Sucuda gittiği andır. O zaman Aleyhisselatü Vesselam diyor ki işte o anda elinizden geldiği kadar Siz kendiniz için veya da başkası için veya da Müslümanlar için ne yapınız? Dua ediniz. Dolayısıyla sucud esnasında dua etmekte bir beis yok. Kişi bu dua esnasında en doğrusu Arapça ile Kur'an'dan ve sünnetten olan duaları okumasıdır. Biliyorsunuz Kur'an'da ve sünnette birçok dualar var. Ama Gerçi, ayet değil mi hocam? Ayettir işte. Ayettir. Alimler arasında bu ihtilaflıdır. İmam Elbani Rahimallah diyor ki bu Kur'an'dan olan Ee, ayetler diyor. Her ne kadar dua babından ise de yine bunları sucutta okumak caiz değildir. Dua, her ne kadar dua bak. Hembeli fukahası ve cumhurun, cumhur alimine diyorlar ki e, bu Kur'an'dan olan dua ayetleri diyor. Kişi e, okuduğu zaman Kur'an okumak niyetiyle değil, dua niyetiyle okuması, okuduğu için bunları sucutta okumakta bir beis yoktur. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Rukuda ve sucudda Kur'an'ın okunmasını kesinlikle yasaklıyor. Ama mesela İmam Ebn Uthemin Rahimahullah diyor ki Rabbana etine fiddunya hasena ve fil ahireti hasena. Bu ayeti okuduğu zaman diyor, kişiyi sucudda okuduğu zaman. Bunu, bunu Kur'an okumak niyetine mi bunu söylüyor yoksa dua etmek niyetine mi? Diyor ki kişiyi dua etmek niyetine dua etmek ne etiyle olduğu için o zaman dua yaptığın zaman auzubillah minishaitan racim demesine gerek yoktu. Çünkü bunu dua olarak kabul ediyorum. Tamam mı? Ancak namazın dışında bir kişi Kur'an'ı okumak istediği zaman auzubillah minishaitan racim söylemesi nedir? Vaciptir. Ama bu dua olduğu için duada bunu ne yapar? İstihazeyi getirmez. Ha o zaman bu Rabbena atina fi dunya gibi ayetleri we hebben Allah te zeggen. We hebben beelded en ayetleri. We hebben een zulke ayetler. We hebben okumakta bir kumak yoktur diyor Ve buna bağlı We hebben een İmam We hebben een onun Imam olan We hebben een ki We hebben een ne We hebben een lijn. We hebben een lijn. We hebben een lijn. We hebben een lijn. We hebben een O zaman burada bu ihtilaf olduğu için, ihtilaf da müteber olduğu için burada en doğrusu Sucutta ve Rukuda ayetleri dua babında bile olsa söylememektir. O zaman ne yapar? Sünnetten olan hadis e, duaları Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden olan bazı duaları namaz esnasında Ey Sucutta ve Rukuda okumasında bir veis yoktur. Şayet bunları da bilmiyorsa Arapça ne biliyorsa onları söyle. Arapça da bilmiyorsa Alimle diyorlar ki subhanerabbiyel azim. Subhanerabbiyel aileden sonra. Kişinin dili ne ise kendi dili ile sujuta dua etmekte bir beïs yoktur. Fark etmiddag. Fark, fark etmiddag. Özellikle hanefiler. Hatta İmam Ebu Hanife Rahimahullah diyor ki. Fatiha'yı bile diyor, kişi farsça okumasında bir beïs yoktur diyor. Yani Ebu Hanife Rahimahullah. E, Fatiha'yı farsça bile okumasında bir beys yoktur. Niçin? Çünkü ona göre Fatiha rükun değildir. Ona göre Fatiha rükün değildir. Ancak doğrusu Fatiha ondan sonra e, tekbirler, ondan sonra yani rüka giderken rükadan kalkınca ve sucuda giderken sucuddan kalkarken bu tür tekbirler ve Fatiha veyahut da sure, bunlar kesinlikle Arapça olması şarttır. Ancak dualar Dualar kişi e, Arapça bilmiyorsa o zaman kendi diliyle ne yapar? Kendi diliyle sucutta dua etmekte bir beis yoktur. Unuttuğumuz bir şey var mı acaba? Bir hatırlatalım. Ha.